Zevki... Heh, şöyle. Ey kalbi nazik, ince, kıranta. Nazik ve sabra gayri tabiri, tabiri olmayan ona, sen sabrın zevkini hususuyla özellikle o Allah'a ulaşmak için çekilen sabrın zilsetirdin. Ne biliyorsun? Sizin bahsettiğin sabrını işte. Yani, Boşu boşuna sabır beklemek, sabır değil olarak. De. Sonu olmayan bir şey. Bu sabırın sonu, bir şey alacaksın. Alacaksın. Çalışacaksın. Sabunla arzu edilen şeyden mahrumiyet, meşakkatı olduğu için ona herkes tabir edemez. Fakat elbâbı için o meşakkette de bir zevk ve neşte var. Bu geleceğin güzelliği, seni o meşakkete katlandırıyor. Özellikle Allah için edilen sabır ve tahammüllerin zevki Allah'ın zahsı için, için. Eğil çok Ma güzel hak için, ehil olan nezdinde çok yükseltir. Ma mafi mert olanlar içindir gidececeğini için de nereden dayanırsın ne ne dayanır? Yiğit bir adamın zevki, muharebede ve harp esasında ileri geri atılmaktır. Hak, o durdu ya da Yer değiştirmen lazım daima Hatta Dur bir yer bir koşu, bir yersin ama yer değiştir. Namerdin, ahlatsızın zevki ise başka şeyde ve başka taraftadır, harp, yiğidin harcudur, yiğit olmayan harp, harp edemez, bulunduğu o gülde atılır. Öyle bir ahlatsız göklere kadar yükselse de ondan korkma, çünkü o alt tarafının zevkiyle ders almıştır. Öyle bir herif bir yükseklik tarafına kim bırak çalsa ve çan yukarılardan gelse bile atını alçaklık tarafına sürer. Yukarıdan yukarıdan büyücü sesler bile gelse onun aklı başka şeylerdedir. yüzünde onun aklı, atını oraya sürmez, buradaki çamura sürer, yani orada yükseklikler gelmez. Uğukların üstüne gelmez, Yine çamura gidecek. Yani, Sözü yüksek, olsa bile özü alçaktır, Çip oynar, namert. Dileğin bayraklarından için korkmalıdır. Zira o bayraklar bir lokma ekmek için vesiledir. Burada tarihi bir şey anlatıyor. malum ya, bayraklar ve sancaklar askeri bir toplumun alametidir. Bizim bayrağımız, Türk bayrağı. Ayyollü Türk bayrağı. Rengine kanlardan almış, Türk bayrağı. Böyle alametti Benim milletimin şahı şerefidir. Amerikan dediği gibi bez parçası değildir. O kanla özenmiş, kanla kanlı Rengini kandan almıştır. O benim için ölüme değer. Malum ya, bu bayrakta devleti Mesela askerin bir, bir toplu alameti. Onun Altından toplanır, harp evi kimselerdir. İcabında ve bari geçen ölümü git düze alırlar. Gözleri bile kırmazlar. Onun için öyle bir bayrakta mehamet, davet, heybet demektir, heybet. Kim bayrağı verirken heybet vardır. İnsanın tüyleri diktikler, canı diktikler, kalbi diktikler. Bakın ikiden çıkıp da bayrağına benzeyen karakteri yok. Benim bayrağım... Malazgirt'ten almıştır, rengi, şiçekliyle. Malazgirt'ten almıştır, <gülüyor> rengi de kandır. Alpas'ın, gece hapşası geçiyor, yaralar topuyor, yara kan içerisinde Ayç'in, çık, Bilal çıkmış. Bilal çıkmış ya yere vuruyor, kan. Aynen kanda göre ve Alpas'ın derler, bayram bir olsun diyor. O zamana kan Fakat eskiden dilencilerin, Taşlıkları, bayrakların altında ancak bir direnç olduğu ve o bayrak bir lokma, ekmek ya da bir parça ceğerini, yani bir parça toplamaya. Ceğer aslında e, hareket demektir, ceğer hareket. Mesela devletleme yollanan makinelerin ceğer derler ya cer. çekme taşıma güç, güç kuvvettir. Fakat buradaki mana e, o direnç bir bez parçası altında toplamaları. Ve olduğu için öyle bayraklardan korkulmaz ve onlara hürmet olunmaz. Bunun gibi sözü yüksek ve özü alçak bir kimseler de evet bayrak bayraktı ama ne bayrağı? Direnci bayrağı, millet bayrağı mı? Direnci bayrağı benzerler onlardan çekilmek ve kendilerine ikram ihtiram saygı demektir, gösterilmek lazım gelmez. Zaten bitti de. Evet çocuklar. Bu mevzu burada. Bitti. Altmış değil. Altmış değil. Anaştırma var mı? bir şey var mı? Yetmiş seksen sekiz. Tamam yok. mı? Fazli değme ya ne? Melidir. Tamam. Ama Tam yeri yeri Hayatın her şeyine bağlanıp demek ki değerli yine bir kitapla ne serüslük sırasında yaptılar. Gazi Melhane serüvenini tamamladı. Yani gördü, geçirdi o hayatı, yaşadı. Eee yani, vesilesi öyle öyle kal kaldı. Ee, bize Öğrettiği şeyleri kendi hayatında gördü. <gülüyor> <Yani, gülüyor> şey şey ben şey i̇şte. de bize öğretti. insan, bir bir insan. şey görmek, bir Bu da yazan şey, bir şey hayır değil misin? Yüksen senin şu şu dediklerini, ayana şu dediklerini. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? var dedi? Ne dedi? var dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne Ah, şimdi